Bismillahirrahmanirrahim Şeytanı Sema'nın 5. ve 6. isimleri Muka ve Tesdiye'dir kardeşlerim Bu isimlerin zikredildiği bir ayeti zikredecek olursak bakın Rabbim Subhanahu ve Teala Enfal 35'te ne diyor Onlar Beytullah'ın yanındaki namazları da ıslık çalmadan ve el çırpmadan başka bir şey değildi. O halde inkarlarınızdan dolayı azabı tadın şimdi. Evet kardeşlerim. Muha ıslık çalmak olduğu gibi de el çırpmaktır. Görüldüğü gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetinde ıslık çalıp el çalmayı Kendilerine bir ibadet ve namaz edinen müşrikleri açıkça ayıplamakta. Müşrikler çırılçıplak Kabe'nin etrafında tavaf ederler ve bu sırada ıslık çalıp ellerini çırparlarmış. Bazen de bunu Peygamberimiz ve Müslümanlar namazlarını kılarken veya tavaflarını yaparken yaparlarmış. Maksatları Peygamberimize ve Müslümanlara karşı karışıklık çıkarmakmış. Tabii bugünkü eğlence ve düşkünleri bunu Müslümanların ibadetlerine karşı karışıklık çıkarmak şeklinde yapamıyorlar. Şey sıcak çay ister. Ancak birinci şıkka uyacak şekilde yapıyorlar. Yani müşriklerin sırf ibadet için dahi böyle yapıp bunu kendilerinin namazı saydıkları gibi Eğlence ehli olan kimseler de eğlenceleri sırasında ıslık çalıp el çırpmayı bir nevi kendilerinin şiyarı alamet ve ibadeti yerine koyuyorlar. Ancak bazen bunu ibadet haline getirenlerden de öylelerini görüyoruz ki Müslümanların ibadetlerine karşı karışıklık çıkaracak şekilde de bunu icraya cüret ediyorlar. Kudüs mescidinde, Kabe'de ve Arafat'ta Müslümanlar taat ve ibadetlerinde edasındayken onlar da bu sema eğlencelerini devam ettiriyorlar. Aralarında ıslık çalanları, el çırpmaları da bulunur. Böylece bu hususta müşriklerin yaptığı her iki şıkka benzeyenlerin bulunduğu bir hakikattir. Ve bu hakikatler ehli İslam'a acı veren hakikatlerdendir. Allah'ım bizi bunlardan korusun. Böyle şeylerden kendilerini kerih eyleyen vakarlı müminler ise değil bu gibi yalan ve boş şeyleri kendilerine namaz edinme, Allah'ın emri bulunan namazlarını kılarken bir ihtiyacı olması durumunda bile el çırpmazlar. Subhanallah diyerek bu ihtiyacı giderirler. Çünkü böyle bir ihtiyaç halinde sadece kadınların el çırpmasına izin verilmiş, erkekler için izin verilmemiştir hiçbir ihtiyaç olmadığı halde kendiliğinden coşarak saatlerce el çırpmaya nasıl izin verilir? Elbette buna bazı diğer kötülüklerle beraber bulunca hiç izin verilmez. İnsan bu ayetleri okuduğunda kardeşlerim bazen inanası gelmiyor değil mi? Yani ayeti demek istemiyorum haşa burada yanlış anlaşılmasın. Bir kadın, bir erkek Nasıl olur da hem de Allah'ın kutsal mekanı olan Müslümanların kıblesi olan bir yerde anadan ürüyen çıplak olarak tavaf edecek ve burada utanma haya yok diyecek ıslık çalacak el çırpacak. Düşünün birisi tavaf etse sen farkına varmasan bile ıslık çaldığında el çırptığında ister istemez oraya doğru dikkatini ne yaparsın celbedersin. Hem de dikkatleri kendi üzerlerine çekecek. Ama kardeşlerim bugün yok fıstık güzeli, yok kainat güzeli, yok bilmem ne gösterisi, yok çamaşır defilesi, yok mayo defilesi adı altında insanlar çırl çıplak hayvanlar gibi soyulup da teşhir edilmiyor. Ve insanlar da aynı onları alkışlayıp ıslıklar çalmıyor. Bugün bunların hepsi alenen yapılınca. Demek ki şeytan insanları ifsad edince insanlara birçok şeyde ne yapıyormuş düzgün geliyor. Ama müminler bundan her zaman uzak durur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan korusunlar. Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan korusunlar diyor. Bakın bir gözün bir gözün bu şekilde almış olduğu emri yerine getirmemesi onu ta hayvanlar gibi çırılçıplak soyunup orada hareket etmesine kadar götürüyor. Veyahut senin izlemene. İkisi de aynı bela. Allah hem bizi hem de bizden sonra kıyamete kadar gelecek nesli böyle pisliklere düşmekten beri buyursun. Kardeşlerim şeytanın semanın yedinci ismi Ruki zinadır. Ruki zina bu isim müsemmasına uygun manasına mutabaktır. Yani insanları günahların en çirkini bulunan zinaya sürüklemekte en tesirli efsun hiç şüphesiz bu musiki ve eğlence dedikleri şeydir. Nitekim Fuadil bin İyad gına zina demiştir. Kardeşlerim İbrahim bin Muhammed el-Mervezi Ebu Osman el-Leysi'den naklettiğine göre Ey Umeyye oğulları sakın Mursiki'ye yakın olmayın. Çünkü bu hayayı azaltır, şehveti artırır, kişiliği yıkar insanı bir nevi sarhoş eder. İçkinin sarhoşlara yaptırdığını yaptırır. Eğer mutlaka bunu yapmak durumunda kalırsanız aranızda asla kadın bulundurmayın. Biliniz ki gına, musiki ve eğlence zinanın davetçisidir. Evet kardeşlerim, İbni Ebud Dünya'da Halid bin Abdurrahman'dan şöyle nakleder. Biz Süleyman bin Abdülmelik'in yanında gazaya çıkmıştık. Onun askerler arasındaydı. Bir yerden çalgı sesi geldi onlara adam gönderip getirtti ve kendilerine nasihatta bulundu. Söylediklerinin arasında şu da vardı. İnsan şarkı söyleyerek kadını kendine çekebilir. Günaha sürüklenebilir. Sonra onların erkeklerinin giderip hadımlaştırmalarını emretti. Ömer bin Abdülaziz de oradaydı ve şöyle dedi. Bu müstesayılır ve doğru olmaz. Onları serbest bırakın. O da onları serbest bıraktı. Aleyküm selam ve Evet kardeşlerim. Yine Mamert bin Müsenna şu haberin akleder. Şair Hutay ve Kelpoğullarından bir topluluğa komşuluk ediyordu. Onlardan akıllı bir grup diğerine giderek bu şairin kendileri için tehlikeli olabileceğini konuştu. Fakat sonra şairin yanına geldiklerinde kendilerine tavsiyede bulunmasını söylediler. Şair de kendilerine şarkıcıyı yanınızdan uzaklaştırın şahsen ben hanımım yanımdayken sizin şarkıcınızın sesini duymak istemem biliniz ki gına zinanın efsunudur şimdi insaflan düşünelim diline geleni söyleyen bir şair dahi çalgı ve şarkının tesirinden böyle korkar ve çekinirse başkalarına da böylece sakınılmasını tavsiye ederse Yüksek ilim ve irfan sahibi Zatlar bu hususta neler söyler Şair olsun olmasın Şuurlu her Müslüman aynı zamanda Hanımını da bundan sakınır ve korur Erkeklere nispetle Kadınların şarkı ve çalgıdan Daha fazla etkilendiği de Bilinen bir husustur Çünkü kadınlar duygu ve heyecan Bakımından erkeklere nispetle Daha ileridir Gerek duyulan güzel bir ses gerek ahenkli olarak söylenen söz elbette onları daha fazla duygulandırır. Bu hikmete binaendir ki kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam şarkılar söyleyerek develeri sürmekte olan enbeşeye hitaben ey enbeşe yavaş ol yavaş yoksa şişeleri kırarsın buyurmuştur. Ve o bu sözüyle müminlerin validelerini kastediyordur tesir derecesini gördüğümüz bu şarkılar kesinlikle şehve duygulara hitap etmiyordu. Buna bir de bunlar ve def, davul, zurna, telli ve nefesli çalgı aletleri de eklenecek olursa ayrıca kırıla büküle raks edilir, ıslıklar çalınıp, eller çırpılır ise tesirinin ne kadar artacağını varansız düşünün. Eğer kadınların Sırf eğlenceden duydukları zevkle kendilerinden geçip hamile kalması mümkün olsaydı, herhalde böyle bir şarkı ve eğlence meclisinde ancak mümkün olacağı söylenirdi. Evet, kölelik ve cariyelikle bir ilgisi bulunmayan hür kadınların niceleri, bu gibi eğlence meclislerine katılmaları sebebiyle baştan çıkmışlar, nice erkekler de bazı oğlanların oyuncağı olmuşlardır namus ve iffetlerine çok düşkün bulunan nicelerinin böylesine eğlence meclisleri yüzünden isimleri kötüye çıkmış niceleri servetlerini yitirmiş nicelerde sıhhatini hiç akıllarına gelmeyen çeşitli bela ve musibetlere uğramış bu yüzden bir daha kendilerini toparlayamayacak durumlara düştükleri gibi aile fertleri içinde sonu gelmeyecek acılar ve kötü isimler bırakmıştır